ne dev da ida boşla çobbi hay hoşta The. Merhaba, iyi bayramlar. Ben Ayşegül. Hikayenin Kadın Hali programında bugün ağır bir gündemle karşınızdayız. Bugünlerde çokça söylendiği gibi karanlık günlerden geçiyoruz. SFK'dan şükran Sosyalist Kolektif'ten ve de Gökkuşağı Kadın Derneği'nden Nazmiye ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş Vakit ayırdığınız için, e, geldiğiniz için çok teşekkürler. E, Sosyalist Feminist Kolektif ve Gökkuşar Kadın Derneği son iki gündür e, iki ayrı e, etkinlik, eylem organize etti. Cezaevlerinde devam eden açlık grevleriyle ilgili. E, i̇sterseniz o eylemlerden başlayalım. Ondan sonra da biraz onun arka planını e, konuşalım. Nasıl bu günlere geldik, e, onu konuşalım istiyoruz. Kadınlar da var açlık grevi yapan şu anda Türkiye'nin çok farklı yerlerinde. İki gün önce bir kart eylemiyle başladınız galiba değil mi? İlk etkinliğiniz o olmuştu. Evet. Onu biraz aç aç açar mısınız? Nasıl geçti? Ee, neden böyle bir eylem yaptınız? Ee, şimdi iki gün önce e, kart eylemi SFK'yla birlikte örgütledik. E, çünkü biraz daha e, tüm kadınlara biraz daha duyarlı olmaya. Kadınlar da hani kadınların da gündemine biraz daha e, bu aşk grevlerinin oturması için kadınların da e, bayağı yüksek rakamda kadınların da aşk grevinde olduğunu ama çok e, fazla kadınlar olarak gündemde değillerdi. Yani genel olarak işte kimi e, 400 diyor, kimi 500 diyor, kimi 600 diyor genel aşk grevlerinde. Fakat e, kadınların kaç kadın olduğu, kadınların ne zamandan beri başladığını biraz daha kadınların aracılığıyla hem görünür kılmak hem kadınlarla dayanışmak, onlara güç destek olmak için tabii ki onların kendi iradeleri 12 Eylül'den itibaren başlayanlar var 15 Ekim'den tekrar de destek vermek için başlayanlar var çok rakamların hani her gün değiştiği için çok net rakamları e, bazen tespit edebiliyoruz. Mesela kartları gönderirken bir gün içerisinde bunları öğrenmeye çalıştık avukatlar aracılığıyla. Bir gün içerisinde hem öğrenip hem e, SFK ile birlikte bir yandan kartları almak, işte zarfların üzerine yazmak e, Türkiye'nin birçok rezervlerinde sadece Bakırköy ya da Diyarbakır değil. Birçok cezaevlerinde hatta listede öyle cezaevlerini öğrendik ki yani bir kadın iki kadın olduğu cezaevlerini öğrendik. E, o, cez o liste aracılığıyla e, kart yazdık. E, zarflarımızı ortak yazdık. E, hemen hemen bütün kadınlara aslında yüzelin üzerinde kart gönderdik. Yani aşk grevinde olan olmayan bütün hepsiyle dayanışmak için e, bu bayramı da çok kadınlar olarak da hani e, kutlayamadık zaten e, 600-700 insanın aşık grevinde ve ölüm sınırında olan e, bir ortamda düşünün ki nasıl bir nasıl bir bayram kutlayabiliriz ki e, bu şekilde evet, çok ironik aslında bir yandan e, herkesin evet. barış ve umut ve huzur mesajları verdiği bir günden geçiyoruz ama bir yandan da her an ölüm haberleri gelebilecek bir noktadayız. Evet e, biz de onu biraz daha dikkat çekmek için aslında hani herkesin duyabilmesi için bu ölümlere sessiz kalmaması için böyle çok acele de aslında örgütledik. Belki birçok yerlere de hani sınırlı ulaşabildik ama çok iki gün içerisinde örgütlenen bir eylem oldu. Tabii bununla birlikte kadınlar tekrar bunun her gün gelişmelere göre kadınlar bir arada bunu değişik şekillerde dile getirecekler. Dün e, yine önünde Dökün öncülüğünde e, ailelerle birlikte bir açıklama e, yaptık. Bakırköy Cezaevi evet, değil mi? Bakırköy önünde, e, SFK, evet Bakırköy Cezaevi önünde SFK buradan tüm arkadaşların dayanışması için hatta Seb Sebahat'ın telefonla bana verdi bu mesajda. Sebahat Arkadaşımız şu anda aşk evinde Bakırköy. Sebahat Üncel, değil mi? Evet. evet. E, Cezaev'in önünde. Onunla telefonla görüştüm. Hani gece nasıl beklediniz, üşüdünüzüm falan. O e, hayır dedi. Arkadaşlar battaniye, kalın giysiler falan getirdi. Devam ediyoruz. Ama bu arada bizimle dayanışan özellikle SFK'da tüm arkadaşlarıma e, mesajımı ilet. E, i̇yi bir dayanışmada bulundular. Sonuna kadar bizimle birlikte... E, oturdular ve e, sebahat arkadaşımız üç kadın arkadaşa yine şey e, çevik kuvvetin koyduğu e, barikatı yararak gençler gittiler onlar cezen Bakırköy cezenn önünde e, üç, üç kişi başladı daha sonra battaniye ve giysi götüren e, üç dört kadın arkadaşımız daha gitti şu anda yine cezennin önünde e, sanıyorum 4 avukat yani sokmadıkları için ancak telefonla ulaştık. Ulaştığımızda haber alabiliyoruz. Ama yine çoğunlukta kadınların olduğu e, bir aşk grevi, üç günlük bir aşk grevi başlattılar arkadaşlar. Orada bekleyeceklerini de e, bir dakika Sebahat arkadaşımıza görüşüp öğrendim buraya gelmeden önce. Devam ediyorlar. E, işte kadınlarla bu şekilde e, daha Evet bir 31'inde Çarşamba günü bir etkinlik daha örgütledik kadınlarla birlikte. Taksim'de da, olacak galiba. Taksim, taksim meydanında iki saatlik bir oturma eylemi. Onların hani taleplerinin gerçekten öyle kabul edilmeyecek bir talep de değil. Bu talepler üzerinde kadınlar yine seslerini çıkararak tutsakların taleplerini kabul edin ölümlere sessiz kalmayın. Ee, devam edeceğiz ee, dileriz ee, devlette de bu kadar sessiz ee, hiçbir şey duymuyor, görmüyor ama işte Orta birçok ülkelere mesajlar göndererek e, bu mübarek bayramda ateşkes yapın e, barış olsun başka ülkelere barış mesajları ve işte liderlik, önderlik yapmaya çalışan bir devletin yetkilileri ama kendi vatandaşlarının ölüm sınırında olan 700, 700 aşkın aşk grevindeki insanlara karşı da bu kadar sessiz ve duyarsız, sorumsuz devam ediyor. Evet, bütün bunları konuşalım istiyorum sizin hem Gökkuşağı Kadın Derneği olarak hem genelde kadın hareketi olarak hepimiz için ne ifade ediyor bu süreç? Neresinde duruyoruz? Önümüzde nasıl günler bizi bekliyor ve de buraya nasıl geldik aslında bunları konuşalım istiyorum ama Şükran'a da bir sormak istiyorum bu genel değerlendirmeye geçmeden önce siz sosyal feminist kolektif olarak nasıl bir tartışma sürecinden geçtiniz ve bu eylem organize ettiniz bu arada bu eylemi siz Gökkuşağı Derneği ile birlikte organize ettiniz ama bütün kadınlara açık çağrıda bulundunuz ve örgüt ismi kullanmadan herkesin bireysel kart gönderdiği bir eylem oldu bu da ee, hani feminist bir eylem olarak bence çok anlamlıydı, herkesin kendi sözünü e, söylemesine e, olanak tanıması açısından. E, ama siz buraya nasıl geldiniz ve e, siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu eylemi? Şimdi sosyets feminist kolektif olarak aslında e, biz gökkuşağı'nın çağrısına e, toplantı çağrısına gittik ve orada ilk kadın örgütünün hani e, bir e, cezamdaki kadın mahpuslarla bir dayanışma göstermesinin önemli olduğunu birlikte e, tespit ettik ve hani bunun e, kadınlarca en hani güzel ifade edilebilecek şekli de e, kartlara kendi sözlerini yazarak yollamalarıydı. Onların yalnız olmadığını, bizlerin kendileriyle dayanışma içinde olduğumuzu e, belirten kartlardı ve 40. günde yollandı bu kartlar. Bu anlamda hani e, SFK'nin birlikte organize etmesinden ziyade 40 güne gelmiş Aşk grevlerinin yani çağrısına biraz kulak evet. vermekte o Hani çok spontan olan bir şeyden hani çok birlikte oturup işte hani biz bunu ikimiz yapalım falan biçiminde bir şey değildi ve kadınlara da hani bir çağrı yapmak için hani bir isimle yapmak gerekiyordu bunu bu anlamda sefek ve gökkuşağı diye çağırdık ama tüm kadınlara ve hiçbir hani kurumsal imza kullanmadan kartlarımızı sözlerimizi dayanışmamızı yollayalım diyen bir çağrıydı iki gün sonra da biz demokratik özgür kadın hareketinin ee hani örgütlediği diyeyim ve e, mahpus aileleri aşıklarındakilerin aileleriyle birlikte yapılan Bıkırköy Cezaevi önündeki dayanışma eylemine destek vermeye gittik yani bizim organize ettiğimiz bir şey değildi gerekmiyor da e, biz destek vermeye gittik feministler olarak orada bulunduk dayanışmalarımızı ilettik birlikte hani gazı yedik suyu yedik Evet ee, yani onu konuşmadık artık bu herhalde çok normalleştiği çok normal için söylemiyoruz işte. bile evet. ama yani e, gayet barışçıl bir basın evet. açıklaması e, neredeyse otomatik olarak artık bu tür eylemler gazla ve tazikli suyla sonuçlanıyor. Dün de siz öyle bir e, muameleye tabi oldunuz değil mi? Ve hani yasal olarak tüm vatandaşların hakkı. Hani istediği yerde anayasal hakkı e, oturmaya söz söylemeye. Herhangi bir konuda ülkedeki kendisini ilgilendirsin ya da direkt ilgilendirmesin. Hani yasalak hakkı varken işte bütün bunun hukuksuzluklar yapılabiliyor. Ama hep böyle oldu. Hani bu ülke tarihine baktığımızda hep böyle bunları yaşadık. 2000'lerde de biliyorsunuz işte ölüm oruçlarıydı ve o zaman da tırnak içinde adı hayata dönüş olan bir şey yapıldı ve hayata dönemeyen 122 kişi içeride dışarıda hayatını kaybetti. O zaman da böyle kamuoyu üstelik çok duyarlıyken, ayağa kalkmışken F tipleriyle ilgili yapılmıştı ve tek kişilik hücrelerde yani insan yaşamına hayatına aykırı olan tek kişilik hücrelerde yaşama karşı direnişti ve o operasyondan sonra herkes susturmuşlardı. Orada da yine hatırlatmak isterim. Kadınlar yine o içerideki kadınlara endişeliyiz, sağlığınızı endişe ediyoruz, hayatınızı merak ediyoruz diye sanırım 3-4 ay süren hiç kimsenin bir şey söylemediği bir ortamda kadınlara dayanışma kartları yollamıştı. Bunlar da hepsi kadınların ee, özellikle kendi duygularını, düşüncelerini, içerdekilerle dayanışmalarını inletmelerin hani çok önemli olduğunu tarihimizde bize gösteriyor ve e, biz hani diliyoruz ki feministler olarak da ben bir feminist olarak ölüm sınırına gelmeden kalıcı sakatlıklar olmadan seslerinin duyulması e, taleplerinin kabul edilmesi hani ölüm değil çözüm gerektiğini hep söylemeye devam edeceğiz. Evet ölüm değil çözüm en çok e, bugünlerde kullanılan e, söz. Peki yani çözüm derken ne kastediyoruz? Şimdi herkes aslında o kadar az tartışılıyor ki açlık grevleri genel kamuoyunda da hani yokmuş gibi davrandık bugüne kadar. Hani pek çok kişinin haberi bile yoktu. E, böyle bir eylemin yani sürüyor olduğundan. E, nedir talepler e, ve ne kadar e, yani çok mu zor bunların karşılanması? E, biraz onu konuşalım isterseniz. Evet, talepler gerçekten kabul edilmeyecek talepler değil. Bir de insanların doğuştan olan hakları olan bir ana dilde savunma ve ana, ana dilde eğitim hakkı. E, biliyorsunuz on binlerce insanlar e, mahkemeye çıkıyor. E, ana dilinde savunma yapamıyor. Yani e, işte Tayyip Erdoğan şey demişti, hepiniz hatırlarsınız 2009'da. Bahar'a iyi şeyler olacak. İşte Kanal Şeş'i de verdik. Artık Kürtler kendi Kürtçe ifade ediyor. Ee, belli şeyleri hani seçime kadar e, belli şeyleri verdik. Dikkat ederseniz verdik. Yani insanların doğuştan olan hakları kullanamadığı için utanç duyuyoruz deme yerine şunu verdik bunu verdik artık e, Kürt sorunu diye bir sorun da yok. Zaman zaman bunu Zaten dile getiriyordu. E, biliyorsunuz 2009'da işte BDP e, o zaman 51 e, belediyesi vardı. 101'e falan çıkarttı. 101 belediye aldı diye. O zaman da birden bahara iyi şeyler olacak diye umut dağıtırken, e, insanları oyalarken e, o zaman birdenbire 100'e yakın yine. Belediye başkanları, belediye ilmecisi üyeleri, kadın çalışanları, yine BDP siyasetçilerin hepsini tutukladı. Topladı, tutukladı. Hatta şey yazarlarından biri şey demişti, biz BDP'yi işte böyle radikal şeylerden temizliyoruz. Yani bu kadar ileri gittiler. O zaman zaten yüze yakın insanlar alındı. 50'si kadındı. Biz o zaman yine Sefeka'da dahil kadın kurumlarıyla çok alelacele bir araya geldik. Hatta işte kadınlarla dayanışma diye her gün oturuyorduk. Böyle bir de yani aslında yeni değil. Yani bu aşk grevleri ama Kürt hareketinde ne zaman saldırı olduysa böyle kadınlarla bir araya gelip yine kadınların... ...talepleri üzerine... ...böyle etkinliklerimiz oldu. Ben burada bir araya girebilir miyim? Çünkü çok önemli bence bu söylediğiniz... Ee, ...önümüzde daralan bir siyaset alanı var. Yani her alanda... ...neredeyse bu işte kullanılan... E, ...gaz ve tazikli sulardan... E, çok uzun süren tutukluluklara artık hani ceza haline dönüşmüş bir tutukluluk sistemine kadar çok sayıda insanın şu anda tutuklu olduğu bir dönemden geçiyoruz. Ve aslında Türkiye'de kadınların siyasete girmesinde ya da siyasetteki varlıklarının artmasında BDP'nin veya Kürt partilerinin diyelim o geleneğin çok önemli bir rolü oldu. Eş başkan uygulaması, çok sayıda milletve kadın milletvekilinin meclise girmesi artı yerel yönetimlerde görev alması. Evet. Dolayısıyla kadınların siyasetteki görünürlüğünü üstelik de feminist söylemlerle yani kadın haklarının da peşinden giden kadın siyasetçiler oldular. Büyük çoğunlukla ve hani kadın siyaset alanını çok genişlettiler. Dolayısıyla bu tutuklamalar Türkiye'nin her her yerindeki e, tutuklamalar hem yerel örgütlenmelerde hem de e, Türkiye çapında kadınların siyaset içerisindeki varlıklarını da azaltan. Yani ona da çok büyük bir darbe. Yani e, BDP ve Kürt hareketine olduğu kadar genel kadınların siyasete katılımına da e, çok önemli bir darbe olmuş oldu değil mi? Elbette. Yani e, zaten kadınlara böyle yönelmesinin en büyük e, nedeni yani işte... Biliyorsunuz e, yıllardır ya da hatta Cumhuriyet döneminden beri kadın erkek eşitliği tartışılı işte yasalar üzerinde eşittir e, vesaire. Yani kadınlar da aynı haklara sahiptir ama pratikte maalesef hiç bu şekilde kadınlara yansımadı. E, fakat Kürt Hareketi'nde bu söylemde kalmadı. Düşündükleri gibi pratiğinde de uyguladılar. Yani Kürt Hareketi buna yoğun mücadele verdi aslında kendi içinde de hani sadece söylemle değil, pratikte de kadınlar kendi yerlerini alarak ancak kendi mücadelelerini gündemleştirebilir. Lin üzerinde evet feminist bir sözle, feminist bir tavırla ve feminist bir duruşla aslında. Yani bugüne kadar e, Kürtler'de e, belki kadınlar hani e, dışarı çıkmazken e, bu hareketle birlikte... Aynı zamanda kendi mücadeleleri ama kendi emekleriyle tabii ki e, yani her mücadele bir e, şey vesile olur ama kadınlar kendi emeğiyle kendi mücadelesiyle kendi yerlerini aldılar. Ve e, siyasetin her alanda kendilerini de aynı zamanda ifade etmek için hem içeride hem dışarıda mücadelesini verdiler. Tabii milletvekillerinde e, kota uyguladılar, belediye yerel yönetimlerde kota uyguladılar, e, e, Eş başkanlıklarda kota uyguladılar. Yine e, siyasi çalışmalarda kota uyguladılar. E, mesela yeni kongre yaptılar. Yine e, kendi kotalarını kadınlar kullanarak siyasette de ne kadar? işte %50, %50 PEM üyesi kadınlar da kendi kotasını kullandı. Aynı şekilde onun hani mücadelesini vererek oraya kadar geldi. E, sanıyorum kadınlara olan... Ee, ...devletin tepkisi ve şey de e, baskısı da bunda olsa gerek. Çünkü kendi geleneklerini de biz biliyoruz. Ee, yani AKP belki bu son 10 yıllıktır ama bundan öncesi de var. Kadınlar kapı kapı dolaşır, değişik kılıklara girer, oy toplar. E, her yerde çalışır fakat hiç adı yok. Seçim öncesinde çok aktif ama seçim günü ve sonrasında Kesinlikle. kadınları göremiyoruz Kesinlikle. Yine... E, BDP'nin veya Kürt hareketinin büyük bir etkisi daha yansıtı. Bütün partiler yarıştı kadınlara aday göstermek için. E, belli bir kota yani mesela CHP'de yanılmıyorsam bugüne kadar kota yoktu. Ama %30 kota yavaş yavaş diğer e, hareketleri de etkileyecek şekilde bir kadın mücadelesi yükseliyor bu ülkede. Kadın mücadelesi yükselirken sadece şey değil tabii ki. Yani Meclise kadar yansıyor, partilere kadar yansıyor. Yani mesela AKP kadın kolları işte kendi içlerinde duyumlarımıza göre bir sürü bütün bu baskılara rağmen işte bir sürü şeyleri var aslında. Yani rahatsızlıkları var ama kendini ifade edemiyor. Niye? Çünkü çok kadın mücadelesiyle birlikte bu kadar bağımsız kadın mücadelesi oraya göt henüz götüremiyor. Yani belki oraya kadar işte meclise ya da yerel e, belli kurumlara girebiliyor. Fakat ifade olarak çok fazla erkeksi bir partide kendilerini henüz ifade edemiyor. Ya da duruşları henüz e, oraya kadar gelmedi ama, e, ama inanıyoruz mücadele ki... mücadele eden kadınlar evet, var bunun için. Evet. evet tabii ki mücadele eden kadınlar var ve e, birbirlerinden etkileneceklerini düşünüyorum. Yani kadınlar... E, bu sesi duyacaklar. Bence oradan da herhalde bu sesi duyarak kadınların mücadelesinin haklılığını e, onlarda bir gün bir nokta koyacağını düşünüyorum. Yani kadınların mücadelesiyle birlikte. Çünkü e, bir zamanlar işte feminist denildiğinde böyle yani Cemil Çiçek'in o dönemki 88'deki kullandığı kelimeleri en iyi bilenlerden biriyim. Hani bir... Kadın e, işten atılmıştı hamile diye. Aynı zamanda o dönemki kişiyi nasıl kaba e, terimler kullandığını da biliyoruz. E, kadınlar bu buralara kolay gelmedi. E, cezaevleri de bugün aslında bugüne kadar verilen mücadelenin bir sonucu. Yani kadınlar sadece oraya girip bir yerlere destek değil. Aynı zamanda kendi taleplerini ve kendi politik... Ee, taleplerini de kadınlar olarak orada da iradelerini e, göstererek aşk grevlerini kendi iradelere girdiklerini ve taleplerini de o şekilde e, gündeme getirmeye çalışıyorlar. Ben ee, öncelikle e, bu ülkede kadınların mücadele tarihi çok eskiye dayanmakta. Biz biliyoruz ki ve öğrendik ki feminist hareket sayesinde yapılan araştırmalarla 1850'lerden beri bu ülkede kadınlar erkek egemenliğini açıkça o eski dergilerde yazdığı biçim ile mücadele ediyorlar ve bu mücadele bugün de Türkiye'li ve Kürt kadınlar, Ermeni tüm azınlıklardan kadınlarla birlikte devam ediyor. Kürt Özgürlük Hareketi'ndeki kadınlardan Türkiye'de diğer kadınlarda da öğreniyorlar. Birbirlerinden onlar da bizden, biz de onlardan öğreniyoruz. Hep birlikte bir mücadele yürütüyoruz. Bu anlamda son tutuklamalara gelirsek özellikle BDP'li vekillere yöneltilen aşağılamalar onlara yönelik saldırılar kadınların tutuklanması KCK tutuklamalarıyla Gerçekten kadınların siyasetten el ayak çekmelerini e, belirleyen yani öyle olmasını e, isteyen uygulamalar çünkü e, biz biliyoruz ki erkek egemenliği her alanda var devlet erkek e, erkek egemenliği sistematik biçimde var ve kadınların kamusal alanda görünür olmaları üstelik de bunu feminist söylemlerle erkek egemenliğine de mücadele eden bir biçimde olmasını istemiyorlar. O yüzden kadınlar ayrıca hani genel olarak hani tutuklamaların dışında ayrıca aşağılanıyorlar. Hani son aylarda hatırlarsak meclis başkanı dahil onlar aşağılık yaratıklar gibi söylemlerini özellikle e, basın açıklamalarında yapılan herhangi demokratik bir etkinlikte kadınlara yönelik özel saldırıları hatırlarsak hani burada erkek hegemenliğinin e, devreye girdiğini görüyoruz. E, Özellikle 2009'dan sonra yapılan KCK tutuklamaları da kadınların örgütlülüğün aynı zamanda dağıtılmasına yönelik bir şey. Çünkü e, dikkat edersek e, partilerdeki özellikle e, yönetimlerdeki kadınlar, belediyelerdeki kadınlar hedef alındılar. Onlar tutuklandılar ve böylece hem e, o hareketin... Büyümesi söz söylemesi hem de kadınların özel olarak siyaset yapması engellenmeye çalışıldı bunu görüyoruz ama bunun Burada yanı hemen sıra hemen hatırlayalım Büşra Ersanlı hem e, e, parti yönetiminde aktifti hem de e, siyaset akademisinde kadınlarla ilgili toplumsal cinsiyetle ilgili verdiği dersler bir evet, soruşturma konusu evet, oldu evet. yani e, dava sürecinde e, o dersler suç olarak e, yansıtıldı. Evet. Ee, tabii e, ayrıca feministler e, biz zaten hani erkek egemenliğini arttıran katmerlendiren milliyetçilik ve ırkçılığa bu bağlamda karşı oldukları için ve tüm ezilenlerle kendileri de ezilen bir toplumsal grup olduğu için e, dayanışırlar dayanışmayı e, yükseltilmesi gerektiğini söylerler çünkü milliyetçilik ve ırkçılığı yükselmesi kadınlara her zaman hani şiddeti arttırdı cinayetleri arttırdı ölümleri arttırdı ve bunu hani hayatlarımızda yaşıyoruz görüyoruz. Ayrıca genel siyaset alanının daraltılması, kadınları evlerine yollayan bir şey hani kadınların, kadınların siyasete girmesi zaten evet, çok zorken çok zor, var bu ortamda şimdi iyice evet, zorlaşmış durumda. Tüm uygulamalar bu yönde zaten özellikle son dönemde son iki yıldır aile yücelten çalışmalar Direk bakanlığın adının aile ve sosyal politikalar bakanlığı olarak değiştirilmesi, kadınların kendi adına, kendi başına bir varlık olarak değil, aile içinde, e, ailenin hizmetinde bir varlık olarak tanımlanması, tüm bu uygulamaları birlikte düşündüğümüzde aslında kadınlara yönelik erkek egemenliğinin, cinsiyetçiliğin şiddetlenerek arttığını söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Ee, sizin bir de e, Mamak Cezaevi keyinde 12 Eylül'de Mamak Cezaevi deneyiminiz var galiba. Onu da konuşalım istiyorum ama bir müzik arası verelim isterseniz. Radyosunu geç açanları için Sosyalist Memniz Kollektif'ten e, Şükran ve Gökkuşağı Kadın Derneği'nden Nazmiye ile hem açlık grevlerini hem e, kadın tutukluları ve oraya giden süreci e, değerlendiriyoruz. Bu arada ilk parçayı da tanıtmayı atladık. Aynur Dağan'dan e, dinlemiştik. Ee, şimdi Zela Gökçe'den e, Sinem'e geliyor. Sinem'i, sinem'i, star'a rabbi âlem'i, halkı âlem'i, âkıl'u femidlik etmi. Delketmi, delketmi, ey varas çarşemi, ey varas işemi durak, rüdert, rüxme havar, xade sinemi. Gündiyas dinem keşke Gündiyas ke Afandiyas dinem ke Afandiyas bir bir rastiyat rastiyat canları kurtardıya sari hermiya. Geber jinz rabe, geçmişte az, kuranı, gayin etkisine ben hava, rahmete sine ben sbaranasek ana quran darba mena quran darba mena yak wa katat nahwa raqdesina mena sina mena mena alam men alam Sen benim şahverdani, dike hadi nej heyvanı, dike hadi nej heyvanı, gitme alha falan ketçe bıvanı ama rahat Evet tekrar merhaba hikayenin kadın halinde bugün e, açlık grevlerini, e, kadın tutukluları ve onlarla dayanışma e, içinde olan e, feministleri, kadın örgütlerini konuşuyoruz. sosyal kolektiften Şükran ve Gökkuşağı Kadın Derneği'nden Nazmiye ile birlikte. E, kadınların da 2009'dan beri e, tutuklamalarda çok sayıda kadının e, da bu sürecin parçası olduğu, bunun kadın hareketini de kadınların siyasete katılımını da genel olarak e, çok olumsuz etkilediğini e, buna da büyük bir e, saldırı olduğunu aslında e, konuştuk. E, biraz da bunu tarihselleştiriyordu biraz önce e, Şükran. Yani bir aslında kadın mücadelesi tarihi var Osmanlı'nın e, son dönemlerinden e, bugüne kadar devam eden. E, siz de galiba mama Cezaevinde değil mi 12 Eylül sonrasında ya da sırasında mı? Tam ne zamandı? Sonrası 12 Eylül'de aslında hani zarar görmeyen var mıydı bilmiyorum. İçerisiyle dışarısıyla tüm bir toplumsal yapının tekrardan yeniden darbeye göre örgütlenmesiyle ve hala hani o sistemi, o toplumsal düzeni yaşadığımızı göz önüne alırsak hani Bizler de e, kadar işte orada kalmış olduk. E, tabii 12 Eylül sonrasıydı çok gençtik, 20 yaşlarımızda öğrencilerdik. E, Mamak cezaevi, yani Diyarbakır'dan sonra işkencenin ve zulmün e, en fazla olduğu ikinci yer diye tanımlanan bir cezaevi. Ee, ve kadın yüzlerce kadının e, yüzlerce olduğu, kadının olduğu yani. bir çeşit e, her yaştan her yaştan e, ve politik tutuklular hepsi hepsiz e, darbe koşullarında er statüsünde tutuklu olarak sayılmaya çalışan e, kadınların da e, hayır biz siyasi tutukluyuz diye e, direnmeye çalıştığı ama en küçük e, bir yaşamsal hani hayatla ilgili bir şeyin bile sadece direnerek anlabildiği, yana ya da karşı koyulabildiği yıllar. Hani görüşünüz yasak, sigaranız yasak, çayınız yasak, kitabınız yasak, gazeteniz yasak. Hani çarşafınız tek renk falan olduğu yıllar. Çok şey değişmedi belki bugün. Bugün de e, en azından insanlar yalıtıldılar ve F tiplerine sokuldular ki o yıllarda bizi ayakta tutan ve birlikte direnmemizi sağlayan en önemli şey hep bir arada olmamız ve dayanışmamızda bir mücadele etmenizdi. Dayanış, o dayanışma ki bizi 50-60 kişilik üst üste yattığımız koğuşlarda o dayanışma ki bize direnen ve ayakta olmamız sağlayan şeydi. Yanımızdaki arkadaşımız hasta diye dayak biz onun yerine dayak yediğimiz e, zamanlar... E, Dayayıp içeri girip işte onun parodilerini yaparak hani güldüğümüz ve kendimize moral sağlamaya çalıştığımız direnişlerdi. Ee, ben büyük bir kadın dayanışmasıyla biz orada çıkarken üstelik ağlayarak falan çıktığımız tahliye olanların geride kalanlara sarılarak ağlayarak çıktığı yıllar diyelim ve sonradan... E, bu dönemleri pek kadınlar anlatmadılar. Aslında hep erkeklerin ağzından anlatıldı. Bu anlamda e, o kadınlar bir araya geldiler ve kolektif bir kitap da yayınladılar. Kaktüsler susuz kaktüsler yaşar. Kaktüsler de susuz, kaktüsler susuz da yaşar. Evet, çok önemli. E, Eylül'de çıktı ve o kolektif bir çalışmanın ürünü, iki üç yılımdan toplantıların, birlikte konuşmanın, e, tartışmanın bir ürünü bu anlamda belki... Bu ülkede ilk hani bilemiyorum hani kolektif hazırlanan e, o deneyimi yaşamış o süreci o zulmü yaşamış kadınların birlikte kolektif yaptığı Çok bir şey anlamında bir evet. e, önemli bir tanıklıktı e, ve hani. Çok şey geldik. Keşke bunlar sadece geçmiş olarak tabii konuşuluyor Evet geldik bugünlere hala işte bunları konuşuyoruz, yaşıyoruz. Yani bir yandan çok irini, ironik 12 Eylül ile hesaplaştığımızı düşündüğümüz ya da bir hesaplaşma sürecinden geçtiğimizi konuştuğumuz bir dönemdeyiz. Bir yandan da dünyada en çok gazetecinin şu anda hapiste olduğu, çok sayıda öğrencinin hapiste olduğu... Ee, çok sayıda e, siyaset yapmaya çalışan sözünü, demokratik hakkını kullanarak sözünü söylemeye çalışan insanların o sözlerinden dolayı hapiste olduğu bir süreçten geçiyoruz. Siz içeride yani Mamak'taki deneyiminizden de yola çıkarak şimdi Açık grevinle ile nasıl bir ilişki kuruyorsunuz Açık grevinde Tabii. olanları? Hani ne hissettiriyor size, ne düşündürüyor? Tabii bu çok ağır ve hani duygusal bir şey. Çünkü hani bizzat katılmasam da mamakta da aşk grevlerinin hani ucuna denk geldim. ilk, ilk büyük aşk greviydi hatta cezaevlerinde 81 sonunda. Sonrasında 96'da önüm oruç 2000'lerde e, hani hepimiz yüreğimiz yanarak bir çözüm bulması için uğraştık sokaklarda. Birlikte bağırdık dayanışmaya çalıştık. 2000'lerde engelleyemedik Üstelik Hani bütün bir kamuoyu Hani buna karşıyken çözmeye çalışıyorken arabolu çeittler tabiler birliği devredeyken emek örgütleri aydınlar evet. devredeyken yine de engelleyemedik. Bu umuyoruz ki? Yani bu sefer gerçekten ölüm değil çözüm. Sakatlanmalar olmadan sadece ölüm değil biliyorsunuz ölmüş gibi işte Venç yani Korsakov sağlıkçılar, tıpçılar bunu söylüyorlar. Geri dönülemez sakatlıklar olabiliyor. Ki bugünlerde artık o, sınır bu, o sınırdalar şu anda ve ilk zamanda alamadıkları için bir eee tabletleri ilk başlayanların özellikle bu tür sıkıntıları var ve bu ilk başlayanların içinde kadınlar var. siirt ve diğer bu çeşitli bildiğimiz kadarıyla. Evet. Ve bu aynı zamanda hani e, umuyoruz bunlar hani bedenlerini açlığa yatıranlar başka hiçbir çaresi kalmayıp bunu yapanlar bizim yapacak dışarıda olanların daha çok şeyi var diye düşünüyorum onların ellerinden başka bir şey gelmediği için. Ana dilde savunma hakları için, mahkemelerde kendi savunma yapabilmeleri için, barışa ve çatışmaların durmasına hizmet etsin diye işte Abdullah Hüca'nın üzerindeki tecrübün kaldırılması için talepleri bu bunlar. Bu konuda açılım buçuk yıldır e, tamamen her seferinde e, anlamsız bir takım gerekçelerle e, avukatları dahi görüşemiyor Abdullah Hocalan'la. Değil mi? Tecrit Tabii çok bu. politik yani, bir şey. Evet. kesildiği evet. bu da yok koster bozuldu, yok hava kötü diyerekten eee hepimize dalga geçercesine aslında. E tabii ben e, kişi süren... olarak şu şey sürecin şöyle değerlendiriyorum. Aslında biliyorsunuz hani kamuoyunda artık nay yazıldı, çizildi. Seçimlerden önce ve sonrasına kadar işte görüşmeler yapılıyordu bizzat. Ee, Türk Devleti tarafından Oslo görüşmeleri denilen hmm. görüşmeler. Ve seçim döneminde bizzat hani tanık olduk. Aysel Toluk adaya gitti, ateşkes yapıldı. Bütün bu görüşmelerin de olduğunu sonradan öğrendik. Ve seçimler bitip AKP işte %50'lere yakın 48 sanıyorum değil mi? Oyla ile 3. dönemdir herhalde iktidar olunca... E, aldatıldığını hissetti herkes sanırım hani bizler de belki öyle düşündük kişisel olarak söylüyorum bütün o görüşmeler demek ki kendisinin seçimleri hani nispeten tırnak içinde hani silahsız çatışması bir ortamda yapıp rahatça propaganda yapmak ve bu arada başka şeyleri devreye sokmak içinmiş hani e, ne bileyim yandaş bir kült hareketi yaratmak gibi bölgede işte evlere buzdolabı dağıtmak gibi şeyler yapıldığını biliyoruz ve 2009'da gerçe keke tutuklamaları başlamıştı ama ondan sonra hani tekrar çatışmalar arttı ve 30 küsur yılı aşkın süredir biz bu savaşlar artık daha fazla yaşayacak durumda değiliz. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Evet. Binlerce Sürekli hani Türkiye'li Kürt her iki ya yani gerilla'dan da askerden de hepsi gencecik insanlar öldüler ve Artık hani bunun tek çözümü gerçekten gelinen noktada herkes de bunu artık meşru kabul ediyor. Bu tecridin hiç olmazsa kaldırılması hani bir adım atılmaz hani özgürlük dediğimiz serbest bırakılması görüşme bunların hepsi görüşmelerle müzakerelerle olabilecek şeyler hani yani, yeter ki buna yönelik bir adım atılsın sonra zaten konuşulur tartışılır diye düşünüyor hani silahları susturabilecek Aha. anlamsız kılabilecek tek şey demokratik siyaset alanının genişlemesi ki hani şu anda tam tersini yaşıyoruz sözünü söyleyen herkesin e, neredeyse tutuklandığı bir dönemde evet 600 geçiyoruz. öğrenci tutuklu Tutuk Gazeteciler öğrenci, tutuklu. Gazeteci, evet. Gazeteciler iş bulamıyor. Yani tutuklu olmayan da zaten işsiz. Hani ambargo var. Hani haktan, hukuktan ve ezilenlerden bahsedenler ya hapiste ya işsizler aslında. Bu anlamda da muhalif evet, medyanın muhalif, ve sözün çok önem var, özellikle medyanın sözünü. Çok az vaktiniz kaldı. Ben Nazmiye'ye sormak istiyorum. Şu noktadan sonra ne yapılabilir? Siz Gökkuşağı Kadın Derneği olarak ne yapmayı planlıyorsunuz? Sizin çalışmalarınızı nasıl etkiledi bu süreç? Yani tabii sadece hani Gökkuşağı Kadın Derneği olarak da düşünecek olursak, kadın hareketi olarak da düşünecek olursak, daha çok bu süreci gerçekten çok tıkanmış durumda. Ee, mahkemeler oluyor hiçbir şekilde hiç, yani ne ceza ne mesela 2009'dan beri tutuklu olan kadınlar ya da diğer siyasetçiler 4 yıl oldu hiçbir şekilde mahkeme ertelen, ertelenerek Hiçbir şekilde bir ilerleme ya da bir şey yok. Yani kimse tahliyede edilmiyor. Bu tıkanıklığı aşmak Sonunda için... Sonunda mesela beraat ettiklerinde 3-4 yıl içeride kalmış olacaklar. Evet. Belki 4 daha fazla. yıl oldu. 4 yıl oldu. içeride hasta tutsaklar var. Geçmişte 20 yılı aşkın yatanlar var. Yine 15 yılı aşkın yatan kadınlar var. Defalarca aşk grevinde kalmış. Tekrar girmiş. tekrar. Ve bunlar e, Yüksel Genç mesela. Barış Grubu diye gelmişti. 10 yılı yattı Barış Grubu diye. Tekrar bu sefer. Yani e, bunları da tekrar aldılar. İşte e, Aysel Doğan. Yine Barış Grubu'nda bunlar e, şeyden geldiler. Yani o dönem ateşkes dönemde kendi silahlarını bırakarak gelip barış sürecine katılmak istediler. Bütün bunlara rağmen tekrar geldiklerinden beri o dönem 12 yıl yatdılar. Şimdi bu dönem tekrar 18 yıl ceza verdiler Aysel Doğan'a. Yani şimdi hem bir barış diyorsunuz, yani görüşmeler görüşmeler yapılıyor, barış olacak, iyi şeyler olacak. Diyen zihniyet aynı şekilde siyaset yapan e, kadınları, siyasetçileri tekrar e, hapislere atarak e, yıllarca e, cezaevinde tutsak bırakıyor. Hiçbir şekilde kendi ifade hakkını tanımıyor. E, nasıl barış sağlanacak bunu? Yani yine kadınlar öncülerinde diyoruz. Kadınların bu... E, bu tıkanmış süreçte daha etkili olabileceğini düşünüyoruz. Erkek egemen zihniyetin hem iktidarı hem çıkarları hem yıllardır bu savaştan beslenenlerin böyle bir derdi yok herhalde. Yani böyle görüyoruz. Kadınların bu konuda müdahil olup daha bu süreci aşabileceğini düşünüyorum. Buna örnek bir... 89'da böyle bir şey olmuştu. Şükran belki o zaman Mamak'ta olmuş olabilir. 89'da e, yine bu bütün Mamak, Diyarbakır, Metris, Belli Cezaevler e, açlık grevindeyken 88. yine kadınlar o zaman da hiçbir şekilde kadınlar bir yere çıkarmazken kadınlar ben de o kadınlardan biriydim. Siyahlar giyinerek işte yolun ortasına oturduk. Hani Ölümleri durdurun diye yine böyle bir hatta şey PKK'lı tutsakları götürürken e, arabada iki kişi e, öldü. E, onun üzerine yine kadınlarla bir araya geldik ne yapabiliriz böyle çırpınarak aslında o zaman da yeni 12 Eylül'ün hani toparlanma dönemiydi. Kadınlar o zaman da yine siyahlar giyinerek bu durumu protesto etmek için e, yollara hani döküldü oturma eylemleri bir şeyler aslında az yani küçük bir adımdı ama inanılmaz dünyaya yayıldı yani Tabii. tutuklandık 12-13 kişi e, kadınlar olarak tutuklandık e, aşık grevleri devam ediyordu yani kadınların muazzam destekleri geldi ta işte İtalya'da Fransa'da Almanya'da böyle muazzam bir destek geldi mahkemelerimize de dahil mesela tutuklandık gider gitmez Bayrampaşa'da kaldık o zaman. Herkes açlık grevindeydi ve biz de başladık. Yani herkes açlık grevindeyken ki oysa oradan şey günlerce şeyde kalmışız geldik. Yani tamam kimse tavsiyem etmedi fakat yani oradasın ve bir yerde kalıyorsun. Hepimiz başladık. 22 gün falan kaldık. Sonra belli talepler kabul edildi. Hepimiz birlikte bırakmıştık. Böyle kadınların Aynı zamanda böyle bir anısı ve böyle hızlı bir mücadelesi de olmuştu. Kadınlar hani Şükran Gerçi belirtti. Yani 1800'lerde tutalım da dönemin en kritik zamanlarında kadınlar böylece varını yoğunu birdenbire sokaklara dökülerek bu durumlara hep müdahil olmuştur. Bu bu seferde dileriz ölümler olmadan bir hani talepleri kabul edilecek şekilde çözüme çözüme doğru bir şeyler yapılacak şekilde kadınlar yine bu durumu birlikte hani e, dile getirecektir duyarlılık yani mesela kadınların da çıktığın günden beri e, birçok işte katılımcılar biz de kat biz de katılacağız gibi e, bir akışta oluyor kadınların gündemi daha hani gerçekten iktidarsız e, sorumluluk taşıyarak bu durumlara müdahil olduklarında daha e, gündem olabiliyor. Hı hı. Biz kadınlarda böyle bekliyoruz. Ha Bir ekleme yapayım. Dünkü saldırıda yine işte e, BDP il başkanı kadın Asya Kolçak Çok orada da e, özellikle onu hedef göstererek e, saldırırken e, iki bacağında da atılan gaz bombaların mermileri isabet ederek iki bacağına birden, birden bir hafta on gün istirahat verilmiş şu anda. Ona da geçmiş olsun dileğimizi belirtelim. Evde dinlenecek. Evet bundan bir ay önceydi sanırım bir barış için kadın noktası kurulmuştu. Orada da kadınlar tam da bu bahsettiğin. Çizgide kendi sözlerini söylemişlerdi yaşamak ve yaşatmak istiyoruz artık ölüm istemiyoruz diye kadınları dinlemenin ve bu yaşam diline odaklanmanın her türlü şiddet siyasetinden ne artık geride bırakmanın zamanı çoktan geldi geçiyor yoksa bütün bayramları umut ve barış değil yaz günleri olarak geçireceğiz. Size çok kolay gelsin diyoruz ne yazık ki vaktiniz doldu. Umuyorum çarşamba iyi günü. haberler olur. Çarşamba. çarşamba günü tekrar duyuralım. 31 Ekim çarşamba günü saat 19-21 saatleri arasında e, biz kadınlar e, aşk grevcilerin sesini duyalım. Ölüm değil çözüm istiyoruz diye. Taksim tramvay meydanında olacağız. E, tüm kadınları bekliyoruz. Ne kadar çoğalırsak çözüme o kadar yakın olacağız diye düşünüyorum. Umuyorum o zamana kadar bir adım atılır ve o zaman bir araya gelsek bile başka sözler söyleriz çünkü da son, son olmayacak sadece bir süreci başlatabilir ama artık o süreç başlasın ölüm değil çözüm. Umuyoruz. Peki çok çok teşekkürler Sosyalistiyemiz Kolektif'ten Şükran ve Gökkuşar Kadın Derneği'nden Nazmiye ile görüştük. Açlık grevleri, feminist siyaset, kadın tutuklular içinden geçtiğimiz zor döneme dair bir sonraki buluşmamızda daha başka şeyler konuşabileceğimizi umuyorum. Hem SFK'nın hem Kökkuşağı Kadın Derneği'nin çok önemli çalışmaları var kadınlara dair. Onları ayrıca konuşuruz başka bir programda. Daha güzel gündemlerle daha umutlu günlerde buluşmak üzere diyoruz. Ve Andy Franco'ya bırakıyoruz, bırakamıyoruz vaktinizde olmuş. Feryal sesleniyor. Herkese iyi bayramlar diyelim. Hikayenin kadın hali. Çoğu zaman kadınlar ara sıra erkeklerle kadınlık ve erkeklik üzerine sohbetler. Hazırlayanlar Ayşegül, Çiğdem ve Özlem.